ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Bugün ekonominin Büyümenin ekonomik politiği konusunda Ben Giyak Bulut'un Oral ile yaptığı bir mülakat dinleyeceğiz. Kayıt enerji kooperatifleri üzerine ve bu enerji kooperatifleri meselesini bir süreden beri tartıştığımız bir dizinin bir yeni halkası olacak. Günaydın. Bugün bildiğimiz ekonominin sonu normalde olduğu gibi canlı. Olmuyor Çünkü Fikret Adaman'da ben de Stüdyoda bulunamıyoruz Bunun yerine bir kayıt Yapıyoruz program için Geçen programda da bahsettiğimiz Enerji Kooperatifleri Hakkında özellikle Engin bilgiye sahip olan Oral Kaya ile Programda beraberiz O da telefonla katılıyor Oral Bey merhaba hoş geldiniz Günaydın merhabalar ee, şimdi önce kısaca sizinle ilgili bilgi alabilir miyiz? Niye e, rastgele biri değilsiniz bu konuda konuşacak? Niye sizinle ilgili, e, sizinle enerji kooperatifleriyle ilgili konuştuğumuzla ilgili kısaca? Ee, merhabalar tekrar. Ben e, Oralkı'ya Çanakkale'den, Troy'a Çevre Derneği'nden ve aynı zamanda Troy'a Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinden e, katılıyorum. Şimdi... E, Türkiye'de enerji kooperatifçiliği daha çok çok yeni başlayan bir hareket. Hı hı. ve Bu o, hareketi de 2012-2013 yıllarında bizim derneğimiz çerçevesindeki arkadaşlarla beraber e, başlattığımız bir süreç. Bu sürecin nasıl başladığından çok kısa bir şekilde söz etmek istedim. Tabii çok iyi oldu. ki, böylelik, hı hı, ki böylelikle hiç olmazsa daha rahat bir e, şey, e, yapıya oluşur oluşturmamızı sağlar diye düşünüyorum hı hı hı. şimdi e, biliyorsunuz Çanakkale özellikle bu e, Biga çevresinde Çanakkale'nin kuzey kısmında yapılması istenen termik santraller gündemliyiz. Evet. Santrallerinin gündemde olduğu bir dönemde biz bunların, bunlara karşı bir çevre mücadelesi, bir ekoloji mücadelesi verdiğimiz süreçte birdenbire baktık ki yerine bir alternatifin de olması gerekiyor. Bu alternatifin de sağlanmış olması ve bunun da gerçekten özellikle toplumsal ayağının da sağlıklı bir şekilde oturmuş olması gerekiyor dedik. Ee, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı değil bu enerji kaynaklarının aynı zamanda sahipliği ve bunların da işte e, daha e, toplum temelli kullanımı e, düşünmemiz hemen olabilir. kısaca e, çok önemli bir şey söylediğinizin tekrar altını çizmek istiyorum çünkü e, ekoloji mücadelesiyle ile ilgili e, ya da herhangi bir aslında toplumsal muhalefetin içinde olan herkesin ama özellikle ekoloji mücadelesinde olan herkesin <gülüyor> çok yakından bildiği bir şey e, i̇stemez yükçüsünüz. Alternatifini e, o zaman ortaya koyun. E, bazen e, sadece istemez yükçü olmak da gayet meşrudur. Ancak e, enerji konusunda özellikle e, söylediğiniz şey çok önemli. Hem de Çanakkale'de bildiğim kadarıyla 16 tane termik santral planlanıyordu e, Çanakkale bölgesinde. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir çok emin değilim. 14 e, taneydi. 14 tane. Hı hı. 14 ee, tane planlaması var. Şu de, anda 2 tanesi yapım aşamasında, 2 tanesi çalışma e, uh -huh. durumunda. Yani şu anda 4 tanesi var, 10 tanesi daha hmm. henüz işte Plan. süreç içinde yapılması bekleniyor. Anladım. Anladım. Ee, i̇kinci söylediğiniz şeyin de bir tekrar altını çizmek istiyorum. O da çok önemli. Sadece yenilenebilir yani bir alternatif enerji konusunda bir alternatif konuşurken sadece yenilenebilir olması değil. E, bu enerjinin nasıl örgütleneceği yani sahipliği dediğiniz hangi amaçlarda kullanılacağı, nasıl e, kullanılacağının da çok önemli bir soru olduğunu e, ben tekrar bir altını çizmek istedim. Buyurun devam edelim. Bu süreç bize bunu gösterince biz de bu sahiplik konusunu nasıl e, ilgilendirebiliriz ve insanları bu işin içine nasıl dahil edebiliriz derken birdenbire yurt dışındaki işte deneyimlerle e, üzerinden gidelim dedik. Deneyimler acaba neler yapıldı, nasıl yapıldı dediğimizde enerji kooperatifçiliğini gördük. Hı hı. Ve daha henüz o dönemde Türkiye'de enerji kooperatifçiliğin adı bile geçmiyordu. Her, herhangi bir metinde bile. 2012-2013 tamamen yepyeni bir alan idi. Yani dediğim gibi bundan 5 sene öncesinden bahsediyorum. Bu ıı, süreç içinde biz yurt dışındaki özellikle Kıta Avrupası'ndaki enerji kooperatiflerini araştırmaya başladık. İlk e, ziyaretlerimizi işte Belçika, Fransa, Almanya e, ve Danimarka üzerinde yoğunlaştırdık. Çünkü baktık ki bu bölgelerde gerçekten çok yoğun ve çok da tam da bizim işte hayalini kurduğumuz hı hı. o toplumsal e, destekli, toplumsal tabanlı hareketler olduğunu da gördük. Ama Türkiye'de kooperatifçiliğin bir e, dezavantajı vardı. Çünkü şey, Kooperatifçiliğe gerçekten insanlar bir şekilde bir e, soğuk durma, hmm. kooperatifçiliğin bir ideolojik bir de daha önceden yaşanmış olumsuz örnekleriyle beraber e, bir yani uzak durma mesafesi vardı. Evet, bu da çok karşılaştığımız bir mesele gerçekten ne Evet Ne yazık ki bunun üzerine işte neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, çalışmaları devam ederken e, artık... Hukukçı arkadaşlar, işte elektrik mühendisleri, kooperatif uzmanları, sosyal politik uzmanlarıyla beraber bizim dernekte yani böyle neredeyse her hafta süren tartışmalar başladı. Ondan sonra o tartışmalar sonrasında, geçtiğimiz sene ilk kez işte yurt dışındaki deneyimleri Türkiye'de taşıyabilmek için bir uluslararası konferans düzenledik Çanakkale'de. Hı hı evet. Ee, İsveç'ten, Almanya'dan, Belçika'dan ve Avustralya'dan bu konuda örnek kooperatifler ve kooperatif çalışmaları yürütenlerin, uzmanların bir araya gelmesiyle ve Türkiye'deki mevzuatı da aynı zamanda uygulayan kurumların yani Enerji Bakanlığı'nın, işte PDK'nın, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün, Hepsinin bir araya geldiği bir konferans düzenlendi. Hı hı. Bu e, konferans gerçekten çok etkili oldu ve bu alanda e, çok ihtiyaç olduğu da ortaya çıktı. Ama şöyle bir avantajımız da vardı bu konferansın etkili olmasında geçtiğimiz sene 2016 artık e, lisansız enerji yönetmeliğinde ilk kez enerji kooperatiflerinin adının geçtiği bir alan oldu ve bu Türkiye'de gerçekten bir patlama yaptı. E, şimdi onu bir yani siz devam ederken Aslında şunu da sormak istiyorum Kooperatifçiliği Soğuk durmasının yanı sıra Türkiye'de insanların hem Evet ideolojik bir pozisyonla genellikle Özdeşleştiriliyor Hem de herkesin bir kötü kooperatif anısı var Ya bir yapı kooperatifiyle ilgili ya bir şeyle ilgili Artı <gülüyor> Türkiye'de hukuki Mevzuatın da kooperatifleşmeyi Çok da Teşvik etmediği kolaylaştırmadığı aksine bürokratik sürecini bazen karmaşıklaştırdığı hani kooperatif kurmak yerine başka hukuki formların tercih edilebildiğini de duyuyoruz. Ee, enerji kooperatifleri bağlamında hukuki e, zemine yani bunun nasıl hazırlandığını ve ne, ne sunduğunu e, gayet iyi bildiğinizi düşünüyorum. E, bununla ilgili bir yorum yapabilir misiniz? Yani kooperatifleşmek kolay mı zor mu nasıl e, teşvik edilen bir şey mi hukuki anlamda? Ya e, Türkiye'de aslına bakarsanız kooperatifçilik mevzuatı özellikle işte e, 1960'ların sonunda kooperatifler kanununun ortaya çıkmasıyla beraber kooperatifçilik e, mevzuatı belli bir şekilde sadeleşmiş ve düzenlenmiştir. Ama e, bu e, gerçekten e, süreç içinde çok istenmese de teşvikte edilmiştir. Hı, hı. hı, hı. Çok istenmese de yani böyle çok fazlasıyla teşvik görmemişti. Fakat e, gerçekten belli başlı aşamalarda özellikle tarım alanında, tarım evet. kooperatifçiliği alanında çok büyük destekler de görmüştü. Yenilenebilir enerji kooperatifleri açısından da gerçekten bir e, ufuk açıcı unsur görüyoruz 2016'daki işte bu mevzuat değişikliğiyle beraber. Hı hı. Artık kooperatiflerinde önü açılmış durumda ki bu alanda sadece işte bu mevzuat değişikliği ve e, ve artık insanların da bu alanda gerçekten biraz daha yaratıcı ve yapıcı olmak istemeleriyle beraber 2016 yılında 10 tane enerji kooperatifi kurulmuş ve hayata geçmişler. Hı, çok güzel. Ama bunlar gerçekten e, şu anda sadece kağıt üzerindedirler. Hayata geçmiş derken de yani e, bürokratik kurulum işlemlerini yapmışlar da fakat üretime dahi henüz hiçbir kooperatif Türkiye'de hiçbir kooperatif geçirmiş değil. Anladım. Ee, peki e, yurt dışındaki örneklerden bahsettiniz. Hem Çanakkale'deki konferansa. E, geldiklerinden ve katkı sunduklarından hem de sizin evet. kooperatifinizin kurulma sürecinde ciddi bir araştırma e, süreci yaşadığınızdan e, bizim geçen programda bahsettiğimiz birkaç örnek vardı bunlardan bir tanesi Almanya'da e, bir başarı örneği bir tanesi de e, özellikle Barcelona'da Som enerjiden bahsettik ama e, tabi siz e, çok daha hakimsiniz diye anlıyorum sürece. Özellikle yani geçen programda Ömer abi de sormuştu bunu. Bizim de çok fazla örnek belki bilmediğimizden kafamızdaki bir soru. Evet. Bu, bu kooperatiflerin bu örneklerin özellikle yurt dışındaki örneklerin ne kadarı mesela kar amaçlı kurulmuş kooperatifler ya da siz belki sadece kar amaçlı olmayan sadece ihtiyaç giderme amaçlı olan örneklere yoğunlaşmışsınızdır ama bu em, en başta da söylediğiniz toplumsal amaçlarla e, ve bir kooperatifin hizmet etmesi gereken e, kar etmek, enerji üretiminden kar etmek dışında, ticari bir amacın dışında kalan bir amaçla saygı kurulmuş. E, ne kadarı böyle, e, ne kadarı bu amaca ulaşabiliyor ve e, başarıları nasıl, karar süreçleri nasıl, ne kadar demokratik hakikaten işleyen kooperatifler biraz onları açabilirseniz bizim için de... E, ...feyiz verici olur diye düşünüyorum. Tabii ki. Ee, ya Aslına bakarsak kooperatifçiliği incelediğimizde... ...kooperatiflerin hepsinin... E, ...kar amacı güttüğünü... ...belli oranlarda kar amacı güttüğünü... ...bunun tabii çok minimalize edilerek... E, ...bir ayakta durabilmesi için... ...bir kar amacı gütmesi gerektiğinde ...kabul etmek gerek. Hı hı. Yani e, tamamıyla... ...kamu yararına çalışsa bile... Onun nihayetinde kendi işlevini yerine getirebilmesi için evet. ve sürecini devam ettirebilmesi için yüzde bir dahi olsa bir destek alması gerekiyor ortaklarından veya işte yapılan işlemlerden. Bu amaçla aslına bakarsak özellikle kıta Avrupa'sındaki veya daha doğrusu bütün her yerdeki enerji kooperatiflerinin hepsinde bir ker amacı güdüyoruz. Güdüldüğünü görüyoruz. Hı hı. Yani hepsinde e, demesek bile büyük bir çoğunluğunda yani %85'inde falan belli bir kar amacı görülüyor. Ama ker amacı gütmeyen enerji kooperatifleri aslında bakarsanız burada mesela Hollanda'da böyle bir örnekle karşılaştık. Biz de e, çok şaşırdık. Enerji Verimliliği Kooperatifi vardı. Nasıl? <gülüyor> yani bu bile artık e, ne kadar yoğun bir şekilde değiştiğini, sistemin ne kadar... Ee, yeni alanlara kaydığını gösteriyordu. Ee, bu işte e, mesela enerji verimliği alanında çalışan inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, işte efendim özelliği, mimarlar bir araya geliyorlar. Bir tane kooperatif kuruyorlar ve bu kooperatif aracılığıyla enerji ve konutlarda enerji verimliğini arttırabilecek politikalar geliştiriyorlar. Ve bu konutlarda siz, işte ben evimde bir hı hı. sistem kurmak istiyorum. Nasıl yapabilirim diye bu Kooperatife gittiğimizde size hizmet veriyor ama bu hizmet karşılığında da belli bir gelir elde ediyoruz, Yani sizden belli hı hı. bir raporlama ücreti alıyor. Raporlama ücretinin haricinde de ondan sonra siz bu e, hizmeti karşı e, pardon bu e, yalıtımı mesela işte enerji verimliliğini sağladığınızda sağladığınız enerji verimliliğinden her sene yüzde bir oranında bir katkı alıyor. Ha çok ilginç bir gelişmeden <gülüyor> bile çok ilginç bir gelişme. Evet yani bizi de çok şaşırtmıştı. Yani böyle örnekler var. Kooperatifçilik tabii ki aslına bakarsak toplumsal olarak insanların gerçekten ne istediğini ve ihtiyaç duyduğu alanı birlikte beraberce çözüm üretme alanı aslına bakarsak ve bir komşuluk ilişkisi orada onun için mümkün olduğu kadar hep Lokalde yani belli alanlarda yapılan hareketler bu nedenle de ben bu kooperatiflerin hepsinin çok da verimli sonuçlar elde ettiklerini ve gerçekten de kendilerinin ayakta durabilmesi için de minimal de olsa minimal ölçeklerde hı hı. olsa bir e, gelir elde ettiklerini kabul etmek gerekiyor. Tabii yani o o başka bir şey. Zaten e, yani sadece kamu yararı ya da yani o o da başka bir romantizm bence. O da bir e, yani sanki niye Kesinlikle. kooperatifler e, yani Türkiye'de belki çok fazla etrafımızda görmüyoruz üretim alanında e, ya da hizmet alanında enerji kooperatifi ama yani bütün işletmeler normal bir piyasa yani kapitalizm diyorsak piyasa sistemine bir piyasa içinde var olacaklarsa kooperatif olarak örgütlenmiş işletmelerinde ticari bir başarı elde etmeleri gerekiyor ki ayakta kalsınlar ve o kooperatifin ortakları da geçimlerini sağlayabilsinler aslında yani burada etik olarak yanlış olan bir şey yok. Ancak şimdi enerji meselesinde enerji üretiminin ve tüketiminin ee, i̇şte nasıl örgütlendiği dışında nasıl örgütlendiğinden kastım da işte bir kooperatif olarak mı yoksa özel bir şirket olarak mı e, örgütlendiğinin dışında o enerji üretimi ne amaçla e, geliştirilecek de çok ciddi bir soru haline geliyor. Yani e, tabii ki o kooperatifin kendini döndüreceği e, işte belki gelişebileceği belki başka kooperatiflere destek olabileceği gibi e, maddi bir e, artı değer yaratması gerek ancak e, biz işte siz, ben, e, Fikret, Can, Ömer abi beraber sadece kar etmek için de bir enerji kooperatifi kurabiliriz. E, yani o zaman da enerji üretiminin ekolojik anla, yani ne kadar yenilenebilir de olsa e, işin e, nasıl diyeyim kantarın topuzu kaçar. Sadece kar etmek için bir şey yaparsak ve e, sonuçta kar etmek için sonsuz büyüyen bir enerji... Kooperatifimiz rüzgardan da, güneşten de yapıyor olsa bunu yine doğaya yıkıcı etkileri olabilecek bir şey olur. O açıdan Çok sordum haklısınız. ben. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Zaten burada da işte aslına bakarsanız hem de Türkiye'deki, hem de bütün uluslararası mevzuattaki kooperatif yapısı kooperatifin daha lokal çalışmasını sağlamak üzerine <gülüyor> kurulmuş. Yani belli bir bölgede, Komşuluk kelimesini az önce onun için evet, kullandım. Evet. Belli bir bölgedeki insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kendi talepleri, kendi öz ihtiyaçları, kendi öz kaynaklarını kullanarak o ihtiyacı karşılamak üzere oluşturdukları bir oluşum. Evet. Yani Türkiye'de mesela kooperatif, Çanakkale'de ki şey işte kooperatifimiz. Atıyorum Ankara'dan ortak kabul edemez hı hı, Anladım Mevzuat böyle değil mi? Evet Gaziantep'ten ko ortak kabul edemez Mesela Soma Enerji'nin Başarılarından bir tanesi İspanyol hukukunun buna çok uygun olması hı. Onlar Barcelona'da kurulmuştur ama Santiago de Compostela'dan bile Ortakları var anladım, anladım. Yani her taraftan yayılabilir Or Orada böyle bir şey yok ama ee, Şey Türkiye ve genelde de bütün dünyadaki uygulama kooperatiflerin hepsini yerelde ve tamamıyla de o lokal bölgede özellikle, lokalde Anladım. örgütlenmelerini sağlamaktır. Ki bu gerçekten kooperatifçiliği şey daha verimli bir hale getirmektedir. Bu verimli hale getirdiği andan itibaren de zaten sizi şirketten ayırmış oluyor. Evet. Şirket olarak Kurulduğunuzda Gaziantep'ten ortağınız olabilir ama Çanakkale'de kurulan bir e, kooperatifin Gaziantep'ten veya işte dediğim gibi Ankara'dan İstanbul'dan artık şeyi yoktur, ortağı yoktur. Anladım. E, bir yandan da tabii bu e, yani hem yani birkaç tarafından iyi bir şey aslında kısmen e, bazı dezavantajları da olabilir. E, i̇ster istemez küçük ölçekli e, aslında belki kalmasını sağlıyor. Yani çok aşırı büyümemesini sağlıyor bu lokallik vurgusu. Bir yandan da şu bahsettiğiniz komşuluk ilişkisi çok önemli. Yani bütün bizim bu programda da bildiğimiz ekonominin sonunda da bahsettiğimiz bütün alternatif evet. ekonomi örnekleri... Yani hep şeyi söyledik yani buradaki bir ekonomik sahilkin dışında bir işte ne kadar sattık ne kadar aldık ne kadar para kazandığın dışında bir toplumsal ilişki üretim süreci ve bu toplumsal ilişki ilişkilenme ne kadar e, üretilebiliyorsa e, o, o alternatif örnekte o kadar başarılı oluyor. Yani aslında her ekonomik birim bir yandan da bir toplumsal birim. O yüzden sizin bu komşuluk e, dediğiniz e, çok önemli yani insanların birbirini tanıması, birbirlerini görüyor olmaları, birbirlerine karşı sorumluluk hissediyor olmaları, yaşadıkları yere karşı sorumluluk hissediyor olmaları belki bunların başarılı olmalarının gözden kaçan sebeplerinden olabiliyor. Sizin de dernek üzerinden zaten bir tanışlığınız var, belli bir ilişkilenme var orada ve dernekten çıkmış bir enerji kooperatif fikri, doğru anladıysam değil mi? enerji kompleksimiz genellikle zaten derneğin e, üyeleri ve derneke tarafın derneğe etkinliklerine katılan arkadaşlarımızla dostlarımızla oluşturduğumuz bir kompleksimiz. Anladım. Peki e, başka dernek dışından katılan oldu mu bu fikir olduğunu sonra? Tabi tabii. Dernek dışından da katılanlar oldu daha sonrasında. Ama onlar da nihayetinde her zaman her şekilde bizimle beraber e, hareket etmiş olan arkadaşlarımızla e, veya işte ilk kez karşılaştığımız bir e, ortağımız oldu. Kendisi süreç hakkında hiçbir şey bilgi, de, e, bilgi sahibi değildi. Ama bizim derneğin işte bu tanıtımlarına ve toplantılarına katıldıktan sonra özellikle geçen seneki o, o uluslararası konferansa katıldıktan sonra o da bu sürecin işine dahil olmak istediğini belirtti. Hmm. Biz zaten 10 tane arkadaş ve 10 ortakla beraber ilk aşamada kurduk ki aslında bakarsanız bu e, kooperatifi kurma amaçlarımızdan bir tanesi de bunun örnek modelini geliştirebilmekte. Hmm. Bu alanda gerçekten herhangi bir şekilde az önce saymış olduğum gibi tüm e, Türkiye'de kurulmuş olan kooperatiflerinin hepsini var. Ama ne yazık ki henüz hiçbirisi faaliyete ve üretime geçebilmiş değil dediğim için. Hı hı. Biz de burada bir model geliştirelim ve bu alan üzerinden de bir çalışmanın nasıl, yapılabilirliğini, nasıl yapılabileceğini beraberce öğrenmiş olalım istedik. Ee, o, he, buyurun buyurun. Öyle bir sürece başladık yani. Ee, bu aslında çok... E yani bir yandan bir kamusal değer üretiyorsunuz. Yani e, bir e, bir ortak değer, ortak zenginlik, e, kamusal zenginlik diyelim. E, böyle bir örnek oluşturmakla e, en başta giden genellikle işte onun hatalarından ya da başarılarından öğrenilebilecek bir yolu açıyor. E, sizde tam e, zaten vakit olarak da bir e, 5-6 dakikamız kaldı. E, bu süreyi de e, özellikle Troya Enerji kooperatifi olarak, yenilenebilir enerji kooperatifi olarak yapmayı planladıklarınız neler? Bir onu yani üretime mesela geçmeyi ne zaman planlıyorsunuz? Bu konuşuluyor mu? Birazcık da karar süreçleri işte yani bunu bir kooperatif bir şirket olmaktan kooperatifi içerideki işleyiş açısından değiş, farklı kılan nedir? Kolaylıkları, zorlukları nedir? Biraz yani kooperatifin kendisinden bahsedebilirsek süper olur. Tabii ki. Tabii ki e, proje enerji kooperatifi'nin e, temel amaçlarından bir tanesi işte e, enerji üretmek hı hı. ve bunu da yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde sağlamak ve biz e, özellikle güneş enerjisi ile bir e, üretim sürecine girmek istiyoruz. Hı hı. Bu e, enerji üretim işi şey, güneş enerjisi ile üretim sürecini de Çanakkale'de tabii ki bütün ortaklarımızın hepsinin bağlı bahvolduğu e, merkeze yaratmak istiyoruz ki herkese de rahatlıkla bunun gösterebilme imkanına da sahip olalım ve bunun da yeni kooperatiflerinde, yeni mahalle girişimlerinde veya yeni komşuluk ilişkilerinde bu alanda gelişmesini sağlamış olalım diye istiyoruz. Hmm. Ee, kooperatiflerin zaten aslına bakarsanız böyle bir sorumluluğu da var. Yani Uluslararası Kooperatifler Birliği. Bu alanda zaten kooperatifleri bir şekilde dayanışma ruhuyla hareket eden kurumlar evet, evet. olarak gösteriyor. Bu da çok önemli bir kavram ve bu, biz de bunu zaten özellikle uygulamak istiyoruz. Bunun haricinde özellikle ee, düşündüğümüz e, küçük çaplı bir e, üretim kapasitesi daha henüz işte biz 200 kW'lık bir sistem ile sisteme geçmek. Istedim. ilk aşamada bir örnek model yaratmak. Bu örnek modeli yaratırken de tabi ki özellikle ulusal bazıdaki kapasitenin de arttırılması için çalışmalar yapmak istiyoruz. Sözünü etmiş olduğum, geçen yıl yapmış olduğumuz uluslararası yenilenebilir enerji kooperatifleri konferansı Hı hı. Ki bunun bütün sunumlarını ve işte konferans konuşmalarına internet üzerinden ha, çok, çok sahip iyi. olunabilir, ulaşılabilir. Süper. Meraklısına e, tekrar söylemiş evet. olalım. Evet. Hı hı. E, bu sene biz aynı konferansa tekrar düzenliyoruz. Ama tabii ki farklı konuşmacılar, farklı uzmanlarla bu sene 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 2 gün sürecek olan bir konferans organize ettik. 2-3 Mayıs 2017 yine Çanakkale'de. Yine Çanakkale'de. Artık Çanakkale bunun başlangıç noktası evet. olur diye düşündük. Evet. Ee, sağ olsun bakanlıktan uzmanlarda ve temsilcilerde özellikle Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüzde bu konuda bize destek verdi. Onlar da Çanakkale'de bu konferansın düzenlenmesi için bizimle beraber çalışıyorlar ve yeni süreçler ve yeni bilgiler, edinimler hep beraber buradan çıkarmak istiyoruz. Yani kooperatifin çıktılarından bir tanesi sadece enerji üretmek olmayacak, çıktılarından bir tanesi de özellikle bu alandaki e, entelektüel birikimin de sağlanması için bir zemin hazırlamak olacak. Evet, e, bu durumda konferansa zaten e, var olan diğer enerji kooperatiflerinin, yenilenebilir enerji kooperatiflerinin de Türkiye'dekilerin evet, Türkiye'deki katıldığını... Bütün enerji kooperatifleri bu konferansa zaten davet edildi, katılacaklar. E, ve bu bahsettiğiniz e, aslında sizin ürettiğiniz belki ilk örnek olarak e, bilginin paylaşılması e, ve deneyim aktarımı açısından da çok önemli bir mecra. Bunun dışında da ama diğer kooperatiflerle bağlantı halindesinizdir devamlı diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Diğer yani. kooperatiflerin hepsiyle de aynı şekilde çalışmalarını, birbirimizin çalışmalarını izliyoruz. Birbirimizin çalışmaları hakkında birbirimize destek ve e, imkanı yaratmaya çalışıyoruz. Anladım. Ee... Tamam, ben bayağı 2007'de Mito 3 Mayıs'ta da aslında eğer e, mümkün olursa, e, ben benim için mümkün gözüküyor gelmeyi e, de düşünürüz diye düşünüyorum. Hem e, ekoloji mücadelesi içinde olan hem de alternatif e, örgütlenmeleri çalışan e, biri olarak ben heyecan duyacağımdan eminim. Mayıs'ta da Çanakkale çok güzel olacaktır, ondan da eminim. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Geçen seneki ee... geçen seneki programımıza da yani konferansımıza da yine programcılarımızdan ee, evet, şey timadayım. Pelin Jenkins katılmıştı. Ha evet Pelin katılmış <gülüyor> katılmıştır evet. Hemen. Pelin Cingiz katılmıştı ve o da daha sonra ayrıyeten konferansla ilgili bir radyo programı yapmıştık zaten. Ha, o zaman Pelin yine katılıyorsa zaten o o da yapar programı diye düşünüyorum. Ama katılmazsa da biz de isteriz, özellikle sizlerinde bu alternatif ekonomi üzerinden konuşup daha farklı sonuçlara e, ve evet. de inanıyoruz. Evet, inşallah geliriz. <gülüyor> Size çok teşekkür ederim Moral Bey. Çok ben da kolaylıklar, yolunuz açık olsun. Çok güzel işler yapıyorsunuz, devamıyla. Hep, hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Evet, inşallah. Sağ olun. Dayanışma ile. Teşekkür ederim. İyi günler. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengü Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.